Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ahli ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alamin. 28. cüzden talak suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Talak, boşamak, boşanmak anlamlarına geliyor. Medeniyetin felası aşerete ayet. Medine'de nazil olmuş olup 13 ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, ey nebi. Buradan kasıt nedir? El-Muradu Buradan kasıt ey Muhammed'in ümmeti. Bir kalinet-i nereden çıkartıyorsun bunu? Ha kendisinden sonrakinin yapış olduğundan Kariyeden, işaretten alamet ve belirtiden dolayı inna laqad en-nabiyye uttiqa ve Mutlak olarak efendimiz zaten genelde öyle mutlak olarak efendimiz zikrediliyor ama bununla onun ümmeti asıl edilmiş, irade edilmiş oluyor. Ev veyahutta ey Habibim o ümmetine de neyle şunu de. Bu sure talakla boşamayla boşanmayla ilgili onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Allah'ın helal olup da kızmış olduğu en şey, büyük şey talaktır. İki anlam bir tanesi. Helalidir evet. Allah'ın. Ha talak. Helaldir ama cenabet ne yapıyor? O boşamaya gaddap ediyor. Niye müsaade ediyor peki en sevmediği işe boşanmayken? Çünkü iş kangrenleşmesin diye. İş kangrenleşirse diyelim ki parmakta bir kangren oldu. Canım kalsın önemli değil dersen kol gider. Canım önemli değil dersen vücut gider. Onun için o kangrenleşmesi diye, bütün vücuda yayılmasın diye, daha kötü sonuçlar alınmasın diye Cenab-ı Hak ruhsat ile müsaade ediyor o boşanmaya. Ama sevmediği, memnun olmadığı, gadav ettiği bir vaziyet olmuş oluyor bu durum. İzatallah tüm eşlerinizi boşadığınızda yani erettüm eret alaka boşamayı irade ettiğini dilediğinizde fetalliku onları boşayınız. Hangi durumda iddetinle iddetlerinde, onları bekleme sürelerinde iddetlerinde boşayız. Yani iddetlerinin başlangıcında liberiya bi an yakun fi Kendisiyle beraber olunmadan, olunmadan temiz olduğu bir durumda tadak durumunu, falan başlangıcında onları boşayınız. Bunu kim şey yapmış? Bir tefsir sallallahu aleyhi ve sellem, Bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyan ederekten, tefsir ederekten zikretmiş. Onları iddetlerinin başlangıçlarında boşayınız. Bunu kim rivayet etmiş? Rebaşşşeykhan. Hukari ve rivayet etmiş. Ve ahsul iddete, İddetini şey yaptın ama ne kadar olursa olsun önemli değil, değil. Ha, burada iddet sürelerini de hesap edin, sayın. Yani vahfazuha, onu göz önünde bulundurun, koruyun, hissedin. Yani not edin, o süreleri sayın, o zamanı ayarlayın. Niye? Yani boşamadan önce belki onlara tekrar dönme durumu olabilir. Yani boşadın deyince iş hemen bitmiyor. Yani tekrar dönme ihtimali durumları olabilirse çünkü talak üçtür yani bir kabul edilip tekrar iki hakkı olabilir tekrar dönme durumu olabilir Onun için bu süreleri sayınız Allaha <gülüyor> Rabbi Rabbinizden korkunuz Yani ter emrie Neyi bu gibi emir ve yasakları konusunda Rabbinizden itika ediniz korkunuz ona itaat ediniz. La tufrucu Hunlerin buyutihimler, o eşleri, o kadınları evlerinden çıkartmayınız. Hadi ben seni boşadım, hadi git bakalım. Diye yani bulundukları konumdan, evden onları dışarıya boşat, çıkartmayınız. Hevela yahrucu ner minha, hatta ten kadiyah ibdetehimler ve yine onlar da çıkmasınlar ne zamana kadar iddetleri bitinceye kadar, iddetleri sonra erinceye kadar onlar da çıkmasınlar. He. Demek ki idde süresi içerisinde ne onlar çıkarılacak ne de onlar çıkacak. Ha, ama istisna yok mu? Var. Hangi durumda istisna var? Lillah en bir fahişetin mübeyyiletin. Görülen, açık, belirgin, ondan sonra şahitli, apaçık bir şekilde bir fuhuş işlemişse, bir fuhuşu yerine getirmişse o durum müstesna. Yani ne demek? O durumda artık çıkabilirler, çıkarabilirsiniz. Çünkü işin içerisinde artık fuhuş var. Fuhuş oldu mu, zina durumu oldu mu, o artık boşanmayı gerektirecek bir hal almış oluyor. Ha, yani ne etkiyle denilmiş ki zina. Burada da ifade ettiği gibi zayıf bir görüşle olsa, yani buradaki fuhuştan kasıt zina olarak da ifade etmiş. Fe yahruş ne? <gülüyor> İkam edil haddi aleyhinde. Ha, onlar niye çıkacaklar evlerinden? Çünkü o zina'daki hak cezasını onlara uygulamak üzere, uygulamak yerine getirmek üzere o durumda ancak onlar ne yaparlar çıkarlar. Ve kıyla denilmiş ki illa en tasdemin hüne bir zaetin ezvaci veya ve ve yefhashne filqauli ve Demek ki onlardan meydana gelmiş, uygunsuz bir hal meydana gelmişse bu durumda çıkmaları onlar için ne olmuş olur? Helal olmuş, gerçekleşmiş olur. He, bunu Allah beyan ediyor. Madem Allah beyan ediyor ve tilken meskura, işte bu yukarıda zikredilmiş olan bu hal, bu hüküm, bu vaziyet hududullah. Allah'ın koymuş olduğu hattır. Aslında hududullah konusu üzerinde uzunca durmak lazım. Çünkü insanların, devletlerin hatta bir köyün bile değil mi bir kanunu, bir haddi, bir hududu var ise Allah'ın genel emir ve yasakları ve onların cezalarının uygulanması konusu hududullah. Allah'ın da çizmiş olduğu bir sınır var. İşte o da hududullah'tır. O da genel açılımı ifadesiyle emirler, yasaklar, cezalar, nehirler o Cenab-ı Hakk'ın hududu olmuş oluyor. O halde o hududa riayet lazım. Olmazsa ne olur? Kim Allah'ın çizmiş olduğu, emir ve yasaklarını belirlemiş olduğu hatlarını ve hudutlarını, sınırlarını aşarsa, taaddi ederse, azgınlık yapıp, isyan edip, ötesine geçer, tanımaz, yerine getirmezse o zaman o kişi ne olmuş olur? Fakat zâleme nefse o. Muhakkak ki o kişi kendi nefsine zulmetmiş, yani kısacası zalimlerden olmuş olur. La tedri Kişi bilmez ki, leallallahu umulur ki, umulur ki Allah yuhdesu bade zalim. Bu talaktan sonra cenab ne yapar Ortaya çıkartır. Neyi ortaya çıkartır? Emren bir işi ortaya çıkartır. Yani o iş nedir? Müracaat-ı fîmâ-i ev vâid Yani bir kere veya iki kere olduğunda tekrar dönme durumu gibi bir iş olursa, Ha, bir iş olursa o zaman Cenab-ı ki ne yapmış olur? Bu durumu ortaya çıkartması neticesinde tekrar eşine dönmüş olur. feyzâ belâne ecele vardı. Eğer iddetleri ulaşırsa yani kâre-i inkıdâ yani, yani iddetlerinin süresinin bitmesine yakın bitmesine yakın onları ne yapınız? fe <gülüyor> emsikuhunne Onlara tutunuz. Ecelleri süresinde, ecelleri süresinde onları tutunuz. Evet, yani yaklaştığında, iddetlerinin bitme süreleri yaklaştığında fe onları tutunuz. Bi en turaci onlara dönmek suretiyle. Tekrar onlara dönüş yapmak suretiyle onları ne yapınız? Tutunuz, yani Yukarıda dedi ya, dışarıya gönderme gibi, bırakma gibi durum içerisine girmeyi. Nasıl tutunuz? Eliniz altında bir mağrufin, mi hayr-i zarar vermeden mağrufla, iyilikle ve güzellikle onları muhafaza edin, tutunuz, koruyunuz. Veya da ev-farikûn, veyahut da ayrınız. ya adam gibi tutunuz, yani iyilikle, mağrufla, zarar vermeden veya da da ayrılınız. Nasıl onu da yapınız? Eziyet ederek gene değil, bir mağrufi. He, Gayet iyilikle, iyi muameleyle. Udruh kuhunla hatta kadı iddet önüne. Ve onları, iddetleri bitinceye kadar da, bitme süresine kadar da onları terk ediniz, bırakınız. He, lâ ruhun ruhunla bir müracaatı. Müracaat etme konusunda tekrar onlara bir zarar durumu olmasın. Tekrar onlara bir zarar vermemeliyiz ve iş hedud demiye adim minkum içinizden he, adalet sahibi insanları şahit tutunuz yani işi tabiriceyse belgeleme açısından he, adalet sahibi iki tane or, en azından ne yapacaksın adalet sahibi insanları şahit tutacaksın hangi konuda alel müracaati el demişti ya ya tekrar dönme konusunda veyahut da iyilikle onlara onlardan ayrılma noktasında tekrar ne yapınız Tekrar ne yapınız? Böylece iki tane adaletli şahitler tutunuz. Bu akıymuş şahadetelilahi. Bu şahitliği kim için yapınız? Nefsiniz için mi? Başkası için mi? Hayır. Bu şahitliği Allah için yapınız. Allah için bu şahitliği yerine getiriniz. Yoksa La ilmeşkudi aley evlehu. Yani şahit olunanın ne lehine, ne de aleyhine olmaksızın sadece ve sadece bu şahadetinizi Allah için yapınız. Zalikum işte bu durum yu azubihi, bununla öğüt alınır. Kim öğüt alır? Bundan kim ders çıkartır? Men kâne-i billahi, Allah'a vel yevmin ahir ve ahiret gününe iman eden kimse bundan öğüt alır. Bundan öğüt alsın. Ve meyyettek illahe, kim de Allah'tan itdika eder, takba'da bulunur, çekilir, Allah korunur ise, yec'allahu mahracâh Allah onun için ne yapar? Bir çıkış yolu, ihsan, ihsan eder, lütfeder, bir çıkış yolu açar. Nerede minküre bir dünya ve ahirete, dünya ve ahiret sıkıntılarından onun için bir kurtuluş, bir çıkış yolu cenabet onun için ihsan etmiş, lütfetmiş olur. Daha ne yapar Allah? Hem öyle yaptığı gibi bir çıkış yolu وَيَرْسُقْهُ <وَيَرْزُكُو> Ve Cenab-ı Hak onu rızıklandırır. Hangi surette? مِنْ حَيْزُ لَا bu? Ummadığı bir yerden, ummadığı bir vaziyetten Allah onu rızıklandırır. <Ummadığı> bir bali. <yerden> yani hiç aklına gelmeyecek, hiç düşünmeyecek. Allah Allah hiç aklında yoktu ya. Aklına gelmeyecek bir şekilde ummadığı yerden Allah onu rızıklandırır. Evet, وَمَنْ <Gülüyor> يَجَوَكَّلْ kim tevekkül ederse Allah'a, tüm umuri işler konusunda sorulama gibi değil. Allah'a işleri konusunda tevekkül edip ben Allah'a güvendim. Ben Allah'a güveniyorum. Allah en güzel vekildir. En güzel hesap edendir diye Allah'a itimad edip kim güvenirse fevehhasbuhu Allah'a yeter. Eleyse Allah bir <gülüyor> kâfin abdehu.'' diyor da Rabbimiz değil mi? Eleyse Allah bir kâfin abdehu.'' Allah kuluna yetmez mi? Yeter. Kafihi ona kafi Allah kuluna yeter. Fa hasbu. İnallah Allah. Allah, Allah bağlı emrihi. He, emri yerine gelendir. Bağlı emrihi emrini yerine getirmektedir. Muradı. Cenab-ı Hak ne dilerse mürit olduğu içindir ki iradesini şâil yerine murid. getirir. He? Allah Şahil mürittir ...mürittir, şahittir, meşguttur. Cenab-ı Hak iradesini... Zaten Cenab-ı Hak bir şey yaparken... ...ilmi, iradesi ve kudreti devreye girer. İlmiyle bilir, iradesiyle diler... ...kudretiyle o şeyi yaratır ve halk eder. Tanrı Allah'ın bir Allah şeyini... Bir şeyin. ...Allah her şey için kılmıştır. Ve ne gibi? Ke râhâin ve şiddetin. Rahatlık ve şiddet gibi, sıkıntı gibi... ...bolluk ve şiddet gibi, darlık gibi her şey için kılmıştır. Ne? Kadren mikaten. Bir miktar, bir vakit Cenab-ı Hak kılmıştır. Her şey için bir miktarı, kaderi takdir etmiş, kılmıştır. Mesela ayette var... eyyam eyyâ müdavirüha beynennaz. Biz günleri insanlar arasında devrederiz. Hayat aynı minval üzere gitmiyor. Hayat sadece tek bir çizgi üzerinde gitmiyor. Ya e, hayat nedir? Zikzaklıdır. Çıkışlı ve de aynı zamanda inişlidir. Yani bir çıkış varsa inşallah bu gösteriyor onun bir inişi var. İniş varsa her zaman iniş olmaz. Onun mutlaka bir de çıkışı olur. Onun için Cenab-ı Hak her şey için bir miktar, bir ölçü, bir vakit tayin etmektedir. Hıca, ve ve ve ve Değil mi? Her şey için Cenab-ı Hak meşiyeti neyse ve mâ teşaune İlla'in yaşa Allah. Siz dileyemezsiniz ancak Allah diler. Niye? Çünkü o meşriyet-i ilahiye esastır ve asıldır. Meşriyet-i ilahiye esastır. Allah'ın iradesi esastır. Allah iradesini elbette ki yerine getirir. Evet dördüncü ayete geldik. Vellâ'i <edikuggling> bi ve yâin. <-aret> Hemze ile ve yâ ile. Buradaki ye de var. Vellâ'i. <edik> kadınlar. Kadınlar. Yeristenin mahyiz. Ne yaptılar? Mahyiz yani bir manalı hayız. Hayızdan ümitleri kesildi. Yani hayızdan kesildiler. Ya eşlerinizden hayızdan kesilenler. Hayızdan kesilmiş olanlar. İn eğer irteptüm şekek dövüp fiili iddetleri konusunda şüpheye düşerseniz o zaman ne yapınız? İddetlerini bilmiyorsunuz. Nasıl oldu? Hesap sayısını bilmiyorsunuz. فَاِدَّتُهُنَّ O zaman onların iddeti ne olur hesap olarak da? فَلَاسَتُ اَشْهُرِينَ Üç ay hesap edilir. İddetleri üç aydır. وَاللّٰي Ama bir de kadınlar var ki لَمْ يَحِدِنَ Daha hayız görmüyorlar. Hayızda değiller. Neden dolayı? لِسْغَلِهِنَّ Küçük oldukları için daha hayız durumları olmayanlara gelince o zaman فَاِدَّتُهُنَّ فَلَاسَتُ eşhur Onların iddetleri üç aydır. Vermeseler her iki meselede yani hayız gören ve hayız görmeyen. Ya ise. Ha fi gayri mütevafa mütevafa anhunle ezvacunle bu kocaları ölmemiş olan kadınlar içindir. Ama hünle ama kocaları ölmüş olanlar feddetiyle mafi aya. Ayet. Ne takım ayette de onların iddetleri konusunda belirtilmiştir. O da ne diyor? Yatarabasla bir el fusuyle. Onlar tek başlarına gözetirler, beklerler. Neyi, ne kadar her bahse şüruhun ve aşrı. Onlar ne yaparlar? 4 ay, 10 gün, on gün beklerler. Ha, onlar içinde canavat, hayet kelimede bu hükmü ortaya koymuş Ama ve uladur ahmali eceluhun de. Ancak hamile olan kadınların süresi ise, hamile olanların süresi ise, yani imkda ibtihinler. İddetlerinin iddetlerinin bitmesi kimi el muttalika boşanmış olan kadınların iddetlerinin bitmesi veya eşleri kocaları ölmüş olanların olanların süresi ise ne zamana kadardır el yadana hamlehunle bitirine doğum yapana kadardır bunu hemen Allah ne yapıyor ortaya hükmü koyuyor hemen arkasından da bir çipiş yolu bir müjdeyi veriyor. Ve meyyet Bunu yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Yukarıda da söyledi ya. Allah için. O şehadeti kim için yapıyorsun? Allah için. İşte kim de bunu yaparsa, Allah'tan ittika edip, da bulunup sakınırsa, geç لَهُمْ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَهِ Allah için de onun için bir kolaylığı halk eder. فِي الدُّنْيَا ahire. Nerede? Hem dünyada hem ahirette Allah için ona bir kolaylığı meydana getirir, ihsan eder ve halk etmiş olur. He. Ke el meskuru fil iddeti, iddet konusunda yukarıda zikredilmiş olan hükümler emrullah Allah'ın diye emridir, hükmü 11 onun bir hükmüdür. Enzelehu yleyküm, Cenab-ı Hak bu hükmünü size indirdi. Ve men yete billahe, hemen Cenab-ı Hak arkasından hükmünü belirledikten sonra adeta bir müjdeleyerekten, bu konuda bunun neye dayandığını yukarıda demişti ya şehadeti için yapıyorlar? Allah için. Yoksa şahit olunanın lehine aleyhine olmaksızın insanların da bu emrini yerine getirmiş olması Allah'a ittika etmesi takvada bunun sakınması sebebiyledir. Kim Allah'a takvada bulunursa sakınırsa bu emrini yerine getirirse muhalefet etmezse Allah Allah'ın seyyiatını günahlarını siler. Ve yuzi billahu ecra onun ücretini de mükafatını da zamlandırır, arttırır ve büyütmüş olur. Heee Eski nuhünne, ey utallaka, karısını boşadı. Yani boşanmış olan kadınları iskan ediniz, oturtturunuz. Min haysu sekentu, nereye? Kendi oturduğunuz yere, nereye oturuyorsanız. Eybâdü mesakinikum, evinizin odalarından herhangi bir yerine onları da oturtturunuz. Bunu çok haham şaham mı veya çok kötü bir şekilde mi? Hayır. Min hujdikum, ey siatikum. Yani gücümüz nispetinde, büsatimiz nispetinde, kapasiteniz nispetinde geliriniz nispetinde bir vaziyet ile onları oturturunuz. Bedelun mimmakab dio di adet-i cari ve Burada min hay seken zaten ifade edecek şöyle yani. Emkineti si atikum. Yani genişliğiniz nispetinde la madunaha onun dışında değil. Yani yapamayacağınız bir şey sizden Allah istemiyor. Gücünüz nispetinde onları o konuda ne yapınızın Gücünüzün ötesinde değil, gücünüzün içerisindeki imkan ile onları oturtturunuz. Yapacağınızdan az da yapmayın. Az da yapmayın. Gücünüz neye yetiyorsa, gücünüzün ötesinde olan olmaksızın, gücünüzün içerisindeki ile onları oturturunuz Evlerinizin bir odasında, bir yerinde. Vela tudarruhunne. Aynı zamanda onlara bir zarar vermeyiniz. o aleyhine. Onları ne yaparak? Tazlik ederek, sıkıntıya sokup, zorluğa sokup, tazlik ederek, baskı yaparaktan onlara zarar vermeyiniz. El mesajine, hangi konuda? Evin odasına koydu ama sürekli baskı yapıyor. Tabi, evet. Sürekli rahatsız ediyor, taciz ediyor. He, böylece fayahtecne, ves ila ila hurucu, çıkmaya mecbur olacak derecede... Onlara bir tahsitte bulunmayınız. Hemen bunu buradan nasıl çıkartabilirim? Bir yol arayıp dur ki baskı yapayım. <gülüyor> ha, o yerinden çıkmasına sebep olacak derecede bir baskı içerisine girmeyiniz. Evin nafakati veya nafaka konusunda bir duruma. Niye feyafedeyle minkum? Dur ki ben ha, bak seni bana bir bedel verirsen, fidye verirsen seni çıkartmam. Yoksa bak seni buradan çıkartırım gibi onlardan fidye almak veya nafaka gibi konularında onları çıkartmaya zorlama içerisine girmeyiniz. Haram böyle. Caiz değil öyle. Yani bu Cenab-ı Hak'ın bir emri. Ve inkünne ulat hamlin fe'antiqu alehinna ve inkünne eğer onlar olurlarsa ne ulat hamlin? Hamile olan kadınlar. Eğer onlar hamile iseler, hamile haline gelmiş iseler, o zaman ne yapın? فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ Onlara infakta bulunun. Yani maddi destek ve yardımda bulunun. Niye? Hamile oldukları için. Hatta ne zamana kadar? Hatta da hamle hünle, doğurana kadar. Yani doğurana kadar onlara infakta, yardımda, destekle bulununuz. Eğer onlar hamile kadınlar durumunda iseler. Ve o kadınlar sizin evlatlarınızı ne yapacağı zaman emzireceğinde, emzirecekleri zaman çünkü annesi olması hasebiyle emzirecekleri zaman ne yapınız? Ve atuhunla ucurehenne, emzirme ücreti olaraktan onlara bir bedel, bir ücret veriniz. Anadir'da emzirme karşılığında, emzirme üzerine onlara bir ücret veriniz. Ve etemiru beynekum ve beynemine. Sizinle onun onlar arasında anlaşın. Neyle? Bir marufü. Anlayışla, iyilikle, güzellikle anlaşın. Bir cemilin fî hakkül O çocuk konusunda bak annesi sensin. Gel yani, ya senle ortak bir noktada anlaşalım. Bu çocuğu uygun bir şekilde emzir. Ben de uygun bir ücretini vereyim. Gibi aramızda, aramızdaki o çocuk konusunda... Uygun bir şekilde birbirinizle anlaşın. tevafuk ala ücreti mağlûn ala dirba. Yani emzirmek üzerine belli bir ücret karşılığında anlaşarak bunu yerine getirin. Evet. Bıdan aşırıca kadın doğrultuşuca bakmamız olur değil mi? Değil. Değil. Emzirmek konusunda yani onların eline koz vermek açısından değil ama bir hakikattır. Yani o konuda mecbur değildir. Ücret tahsil edebilir, haklıdır. Yani otomatikman çocuk babaya tabir olduğu içindir ki belli bir şekilde ama başkası olmadığı için bizde genelde ama sanki anne mecburmuş gibi böyle bir vaziyet var. Oysa değil bir ücret karşılığında bir süt anne gibi iş yapacak. Nasıl? E sanki bir süt anne gibi bir maaş verecek. Aynen. Bir süt anneye ücret nasıl veriliyor ise o da emzirmenin bedeli olarak da onu şey yapmış olur. E, aynen evlendiğinde kadınla evlenildiğinde nasıl ki ona Benli bir merimsin mehir olarak belli bir bedel doğudaki ifadeyle başlık veriliyor ise elbette ki emzirmesi konusunda da anlaşılan uygun bir şey. Oradaki genel durum neyse, genel vaziyet neyse, ödeme ücreti neyse, hani diyelim ki bir kreş ücreti belli, şu bu belli. Onun karşılığında da uygun bir şeyde anlaşın diyor. ücrette, vermesek mesela o da yok değil. O da emzer altta gelecek. Hani o da emzirmiyorum diyebilir yani. O onu emziririm ama para, para talep etmiyorum. Ha, ha talep etme o kendisi şeyi? O ayrı mesele. O ayrı. Talep ediyorsa ne alen? Nurun ala nur. Genelde yapılan o. Ha <gülüyor> ve in tabi Eğer zorlanırsanız tadaya dönük irgai emzirme konusunda bir zorluk olursa bu bu durumda da fethiyol ebubinel ücreti anne ne yapıyor? Yani baba ücret verme konusunda imtina ediyor, çekiliyor, kaçınıyor, yapmıyor. Yani o Anne de milkiyeliği onu yapma konusunda, yapma konusunda diretiyor. Baba da verme konu, vermeme konusunda diretiyor. Eğer böyle bir durum olursa ne olur o zaman? Baba diyor ki ben vermem parasını. Anne diyor ki ben emzirmem diyor. O zaman ne olur? diye diyorlar bir ebe. Baba onu emzirtir. Kime? Uxura. Başka birisine. Başka birisine baba o zaman sana emzirmiyorsam ben bir süt anne bulacağım baba onun başkasına emzirdir. Vela tükirahun ümü ala irdai böylece anne emzirme konusunda zorlanamaz zorlanamaz. yok sen onu illa emzireceksin diye bir zorlama içerisine giremez. O zaman ne yapsın liun etsin. fakesin. Aleyhun ben mürdinya boşanmış veya emziren emzirene infak etsin. Zor saati saati, kendi genişliğinden, büzatından, gelirinden uygun olan bir gelir ile o gelir sahibi uygun bir geliri ile genişliği ile gücü ile kuvveti ile ne yapsın infakta bulunsun. Vemen kudire infak edecek ama zorlanıyor adam. Kim de zorlanırsa aleyhizkohur onun riskini verme konusunda kim de zorlanırsa fe yunfi infak eder bimma atavullah atavullah ala kadri böylece Allah'ın kendisine Allah'ın kendisine vermiş olduğu takdir etmiş olduğu ölçü olarak ikram etmiş olduğu şeyden o ne yapsın onu infak etsin gelirim az tamam gelirim azsa, az olan gelirinden ver Allah sana ne kadar ihsan etmişse onu ver. La <lâhü> yükelifullahi <'ın> nefsen <tari> onun üstünde zaten Cenab-ı Hak senden Ha, <gülüyor> Ekmekten çorba tamam. Yani i̇lla baklava veya kebap olması şart değil. Müsatin <lâhü kude> ne ise Allah sana ne vermiş ise Allah'ın sana vermiş olduğu şeyden ona ver. İhsan et. Bu zaten burada da diyor? Onunla bağlantılı. La <lâhü> <lâhü> nefsen Allah hiçbir nefse yüklemez, illa ma'ataha ancak vermiş olduğunu. La'yum <gülüyor> kendifullâh nefsen illa us'aha manasıyla da eşleşmiş oluyor. Şunu da unutmamak lazım ki, sec'anullahu, buradaki sin istikbar içindir. Sin'in altı tane manası var, talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Burada sin istikbar içindir. Allah ne yapar, Allah, korkma. Allah Bağlı bu Her zorluktan sonra bir kolaylığı ihsan eder. Her zorluktan sonra bir kolaylığı ikramında Allah bulunur. Ve <gülüyor> Buradaki ve keeyin harfi car olmuş oluyor. Diğeri de eyne. İkisinin birleşmesiyle meydana geliyor. Ve keeyin. Yani bir mana kem manasına. Yani nice. Nice nimkaliyetin, nice şehirler, kabileler, beldeler, memleketler ve وَكَسِيرٌ مِنَ الْقُرَىٰهِ Şehirlerden bir çoğu ne oldu? اَتَدْ yani aset isyan etti Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıktı yani اَلَهَا burada ince bir nokta var Kur'an-ı Kerim'de mesela Cenab-ı Hak başka ayetlerde de çok geçiyor nice tariheleri, memleketleri helak etti oysa memleket helak edilmez ki memleketin içerisindeki ahalisi, insanları, halkı helak edilir bu belahatte bir kuraldır yani Allah kavimleri, tariyeleri, beldeleri, memleketleri helak etti derken yani bu manası yani eldeha onun ehlini orada yaşayanları Hak helak etti. Ha onlar neden çıktılar, neden isyan ettiler? An emri Rabbihâ, Rabblerinin emirinden isyan ettiler, boyun çıktılar. Daha ve musuri ve peygamberlerinin de emrinden çıktılar, isyan ettiler, baş kaldırdılar. Bunun üzerine Allah ne yaptı? Fe hemen takibiye takibiyiye edatı. <gülüyor> فَحَاسَدْنَاهَا Biz onları hesaba çektik. Oysa fil ahireti, ahirette hesaba çektik. Oysa ahiret olmamış ki da niye peki Cenab-ı Hak bize onu hesaba çektik diyor, ileride hesaba çekeceğiz demiyor. Burada incelik de şu çünkü daha gelmediği halde ahiret onun geleceği o kadar kesin ki aynen gelmiş gibi, aynen ahiret gelmiş ve biz onları hesaba çekiyoruz diye o derece kesinliği ifade ettiği içindir ki Cenab-ı Hak biz onları hesaba çektik diyor. Oysa ahiretli tabi hesaba çekilecek. Nasıl bir hesap? Hesaben da şiddetli, korkunç, dehşetli bir hesaba biz onları çektik. Daha ne yaptı? Ve azzebnaha, biz onları tazip edip azaplandırdık, cezalandırdık. Nasıl bir ceza ile? Azaben nükra, yani an dehşetli, korkunç, ürpertici bir azab ile biz onları azaplandırdık. Ki o da nedir? Veba o azabınlar, o da cehennem azabıdır. فَزَحْنَاَتْ ve اَنْرِيْهَا Onlar aslında bütün bu yaptıkları şeyler neyin nesidir? Kendi yaptıkları işlerinin vebalini tattılar, vebalini yüklediler, omuzlarına almış oldular, onun tadına baktılar, günahlarının tadına baktılar. Onun için güzel bir söz var. Bir günah işleyen, bin gün ah çeker. Onlar da ne yapmış oldular? O de bu yapmış oldukları günahlarının harama girmelerini vebanini tatmış oldular, çekmiş oldular. Ha, peki sonların ne oldu? Bu ahireker afivet eniyatı İşte onların yapmış oldukları işlerin sonu, afiyeti ne diyesiz o Yani hasar ve helaket. Hasaret ve zarar ve helak ve kayıp olmuş olmaktadır. Ha, durumları böyle çarçı çarptırılacaklar ceza böyle o halde Allah ne diyor اَعَدْدَ اللّٰهُ لَهُمْ عَزَابَا Allah onlara şiddetli, dehşetli, korkunç bir azap hazırlamıştır. Burada aslında yukarıda söylüyor zaten yani azap, elef, korkunç, dehşetli söylüyor. Niye bir daha Allah bunu söylüyor? تَكْرِرُ الْوَعِيدِ تَوْكِيدُونَ Yani cehennem ile korkutmak işin ciddiyetini, tehdidini, korkunçluğunu hatırlatmak içindir. Yani Allah diyor ki bu iş ciddi. Bu işin şakası yok. Bu işin gayet ciddi olduğunu hakikaten bunun gerçekleştirileceğini ifade içindir ki sürekli bir şekilde Allah bunu dile getiriyor. Bir de vaid cehennemle tehdittir. Vaid ise cennetle müjdelenmektir. Yani ye olmadığı zaman vaid olduğunda cennetle müjdeleme, ye olduğunda vaid olduğunda cehennem ile tehdit edip korkutma manasına geliyor. O halde Madem iş bu kadar ciddi, madem iş böyle o halde, فَتَّكُ ya يَا بُلِلْاَلْبَامُ Ey akıl sahipleri, Allah'tan ittika ediniz, sakınınız, ondan korkunuz çekininiz. أَسْحَابُ الْاُقُورُ ey akıl sahipleri! اَلْرِزِينَ اَامَرِ O iman edenler, burada نَاتُو بِالْمُرَادَ yani çağrılan o nida edilenin sıfatını burada ifade etmiş oluyor. O iman edenler var ya, ey iman edenler, Allah size indirdi. Neyi indirdi? Zikren, zikri indirdi. O zikirden kasıt nedir? Över evet, Kur'an'ı, ondan kasıt da Kur'an'dır. Resulen aslında ayet direkt giriyor. Yani mefkul olaraktan. Oysa cümlede fiil ve failin olması, mefkulün ondan sonrası gelmesi gerekirken Allah direktmen Resulen ifadesini giriyor. Ey yani Muhammeda e sallallahu aleyhi ve sellemi size gönderdi. Mansubun gifiyarın muhatmukadderin. Demek ki Rasul'un başında mukadder olan takdir edilmiş olan bir fiil var. Ondan dolayı Rasul'un mansup olmuş oluyor. O da nedir? Ey yani ve el Yani el selam Allah size bir resul gönderdi. O resul ne yapıyor? Yettu aleykum size okuyor. Neyi okuyor? Ayat illah. Allah'ın ayetlerini. Hangi ayetlerini? Mübeginatin, hakikatları açıklayan, beyan eden, izah eden mübeginatin veya mübeyyenatin açıklanmış, beyan edilmiş. Açık ve net olan, açıklayıcı olan ayetlerini o Allah'ın Resulü size ne yapıyor? يَتُرُوا aleyküm Size okuyor. Niye bunu Allah'ın Resulü size okuyor söylüyor? Ta ki اِمَانَا اَمَلُوا iman edenleri çıkartmak için. Aslında bunun aslı şudur. اِمَانَا yığrıca çıkartmak için kimi ellezine amınu iman edenleri daha tamamıyla salihati ve iyi iş işleyenleri çıkartmak için mademecin zikri he mademecin zikri rasul, he. burada zikir yani ne yapmıştır zikran ve ondan sonra rasulün gelmiş olması ondan geldikten sonra yani Kur'an geldi resul de geldi onlar geldikten sonra Allah o Resulün size açık ve beyan izahlarını okurken bunu niye yapmış oluyor? Hakiki iman edenleri ve salih amel işleyenleri çıkarmak için. Nereden çıkartmak? Mine zulmati, küfrün karanlıklarından, el küfrülle zikânu aleyhi, üzerinde bulunmuş oldukları küfrün karanlıklarından onları çıkartmak için. Nereye? ile nuri, hakikata, nura, imana, Kur'an'a, İslam'a, cennete, güzellikleri ve hakikatları çıkartmak için Cenab-ı ne yaptı? O kendilerine ayetleri okuyan o Resulü elçiyi gönderdi. El imanü lezi işte o imana çıkartmak. Küfür ve iman. Küfürden imana çıkartmak. Ellezi o küfür iman ki kâhmebihim ba'der küfri. Onlar daha önce küfür içerisindeyken küfürden sonra onları imana çıkartmak için kendilerine ayetlerini okuyan bir resul, bir peygamber gönderdi. İşte madem durum böyle o zaman vameybim illa kim Allah'a iman eder? şart edat men. Ve ya ve salihan ve amel işlerse şart varsa ne vardır? Ceza da vardır. Melşahdın'ın cezası yudhil hu. Allah onu koyar. Nereye? Cennatin, cennetlere. Burada cennet tekilde ilk çoğul geliyor. Yani demek ki cenab Hak insanlara çok çok cennetler vereceği içindir ki cennetin demiyor cennetin diyor. Çok çok cennetlere Allah onları koyar. Nasıl o özelliği nedir cennetler? de Kur'an'da böyle gelir. Gelir. i ahdiye elhar. Altlarından nehirlerin atmış olduğu cennetlere Allah onları koyar. Peki geçici bir süre mi? Yooo fiha ebeda Onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada Halidine ifadesiyle ile ebeda ifadesi ikisi de birbirini takviye ediyor ikisi de ebedi. Halidine giricidirler, sürekli gir giricidirler. Ebeda ile de onu teyit ve teykit ediyor. Yani içerisinde sürekli kalacaklardır. Bu da bize şunu gösteriyor aynı ifade cehennem içinde kullanılıyor. Demek ki cennette de ebedi, cehennemde ebedi. İçerisinden hiç çıkılmamak üzere onlar altlarından neyvilerin atmış olduğu cennetlere konulacak kim? Allah'a iman eden ve salih-i amelde bulunanlar. Kad ahsan Allah'a Allah ona ne güzel rızıkta bulundu, ne güzel ihsan ve lütufla bulundu. O, o rızık nedir? Evet. Rıskı cenneti, cennetin kısmıdır Peki nasıl cennetin rızkı? La yankati <gülüyor> nimeti hiç bitmez. İnsan bir yiyeceği yiyeceği zaman bitme korkusuyla o nimetten tam lezzet almaz. Cennetten tam lezzet alır. Niye? Çünkü o yiyeceği şeyin sonu gelmiyor. Kes kesilmiyor. Sürekli olan bir nimet, daimi olan bir nimeti Cenab-ı Hak ne yapar? Onları ihsan eder. Allahüllezî o Allah ki, haraka sebe semavati yedi kat göğü yaratandır. وَنْيَلْ عَرْضِ مِثْتَهِنَّ ve onun misli kadar da yeri yaratandır. Aslında Kur'an'da bir önceki sureyi de anlatırken söylemiştik سَبْدَهَا لِلّٰهِ مَا بِسْسَمَوَاتٍ وَمَعْفِ الْعَرْضِ <'un> Allah devamlı yedi kat göğü ve yedi kat yeri diyor. Ama burada öyle demiyor. Burada diyor ki haraka sebe semavati yedi kat gök. Ama yeri zikrederken mineral ardi yeri söylerken mislerin ne diyor? Burada mislerin ifadesini geçiyor. Yani onun kadar misli. Bu da neyi gösteriyor? Yedi kat tabaka, yedi göğün yedi tabakası. Neyse aynı benzeride yerde var. Aynı benzeride yedi tabaka yerde var. Yani seba aradine. Burada mineral ardi mislerinin açılımı mineral seba aradine. Yedi kan, yeri de Allah ne yaptı? Yarattı. يَتَلَسَرُ emro, <gülüyor> Allah'ın emri, emir ve yasakları iner. Yani el vahiy iner. Nerede? بَيْنَهُنَّ Yani, بَيْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْا Yerle gök arasında Allah'ın emirleri sürekli iner, daha iner. Gökten melekler iner, yerde de peygamberlere inmiş olur. Niye bunu Allah yapıyor? mu <gülüyor> Bildirmek için... Bir taala için metinini bir mahzuf. Yani, o ve Bu gerek yerde katkık ve yeri yaratmasını, gerekse de bu indirmesini, o vahiy indirmiş olmasını size bildirmek için Allah yapıyor ki en Allah halâki bir şeyin kadir, Allah her şeye gücü yetendir. Zatı gibi sıfatları da sonsuz olandır. Ve inan Allah kat'aada bir gün bir muhakkak ki Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış ve her şeyi kaplamış ve de kapsamış olmaktadır. Evet böylece talak suresi de bitmiş oldu. En doğrusunu bilen Allah'tır. Subhanak İla Alamin.